12. Bölüm Yıllar akıp gitti. Mevsimler gelip geçti. Kısa hayvan ömürleri tükendi. Yonca, Benjamin, Kuzgun Moses ve birkaç domuz haricinde kimsenin isyandan önceki günleri hatırlamadığı zamanlar geldi. Muriel ölmüştü. Çan çiçeği, ödlek ve ufaklık ölmüştü. Jones da ölmüştü. Hayatı memleketin başka bir yerindeki ayyaşlarla dolu bir meyhanede son bulmuştu. Kar topu unutuldu. Boksör de onu tanıyan birkaç hayvan dışında unutuldu. Yonca artık eklemleri sertleşmiş, gözlerini çapak bürümüş yaşlı bir kısraktı. Emeklilik yaşı iki yılı geçmişti ama zaten o zamana kadar hayvanlar arasında emekli olan da yoktu. Çayırın köşesinin iş göremeyecek kadar yaşanan hayvanlara ayrılmasından uzun zaman önce vazgeçilmişti. Napolyon artık 150 kilo çeken yetişkin bir domuzdu. Cırlak o kadar şişmanlamıştı ki, gözleri derinlere gömüldüğünden etrafı görmekte zorlanıyordu. Sadece yaşlı Benjamin tüyleri burnuna doğru biraz kırlaşması hariç aynı kalmış ve boksörün ölümünden sonra eskisinden de suratsız ve suskun hale bürünmüştü. Artış ilk yıllarda beklendiği kadar fazla olmasa da artık çiftlikte daha fazla sayıda hayvan vardı. Bunların çoğu isyan, solgun bir geleneğe, Ağızdan ağza aktarılan bir söylenceye dönüştükten sonra doğmuştu, zaman içinde dışarıdan satın alınanlar da oraya gelene dek öyle bir şeyden söz edildiğini duymamıştı. Çiftlikte şimdi yoncanın haricinde üç at vardı. Bunlar güzel ve asil hayvanlar, sıkı çalışan ve makbul yoldaşlardı ama hepsi çok aptaldı. Hiçbiri alfabeyi B harfinden öte öğrenememişti. İsyan ve hayvanizm ilkeleri konusunda Özellikle de evlatlara has bir saygı besledikleri yonca tarafından söylenen her şeyi kabulleniyorlardı ama bunlardan fazla bir şey anlayıp anlamadıkları şüpheliydi. Refah yükselmişti ve çiftlik artık daha düzenliydi. Hatta Bay Pickington'dan satın alınan iki tarla genişlemişti de. Yer değinmeli nihayet başarıyla tamamlanmış ve çiftlik dilimleme makinesine, saman balyalarının taşındığı bir balya aktarım bandına sahip olmuş, Ayrıca çeşitli binalar yapılmıştı. Weinberg kendine iki tekerlekli bir at arabası almıştı. Ne var ki, yel değirmeni elektrik üretimi için kullanılamamıştı. Orada mısır örtülüyordu ve bu iş güzel para getiriyordu. Hayvanlar bir yel değirmeni daha inşa etmeye gelişmişti. Dendiğine göre dinamolar bu ikincisi tamamlanınca gelecekti. Zamanında kartopunun hayvanlara hayal etmeyi öğrettiği lükslerden, Elektrik ışığıyla sıcak ve soğuk suyla donatılmış ahırlardan, haftada sadece üç gün çalışmaktan artık söz edilmiyordu. Napolyon o türden hayvanizmin ruhuna aykırı düşünceleri yasaklamıştı. En gerçek mutluluğun sıkı çalışmaktan ve sade yaşamaktan geçtiğini söylüyordu. Ama nasıl oluyorsa çiftlik zenginleşir gibi bir görüntü sunarken domuzlar ve köpekler haricindeki hayvanların durumunda bir değişiklik olmuyordu. Bu belki de kısmen çok fazla domuz ve köpek olmasından kaynaklanıyordu. Gerçi bu yaratıklarda kendi tarzlarınca iş görmüyor değildi. Cüllan açıklamaktan asla yorulmadığı üzere çiftlikte nezaret edilmesi, danışmanlık yapılması, düzenlenmesi gereken sonsuz sayıda iş vardı. Bu işlerin çoğu diğer hayvanların o cehaletle anlayamayacağı türden şeylerdi. Örneğin Cırlağın dediğine göre domuzların her gün dosya, rapor, Tutanak, kararname denen esrarengiz şeyler üzerinde çalışarak muazzam emek sarf etmesi gerekiyordu. Bunlar sıkışık yazılarla doldurulmuş koca koca sayfalardan oluşuyordu ve yazma faslı biter bitmez fırında yakılmaları gerekiyordu. Cüllak bunun çiftliğin refahı bakımından en yüksek derecede öneme sahip olduğunu söylüyordu. Ama ne bir domuz kendi emeğiyle yiyecek üretiyordu ne de bir köpek. Üstelik bunların sayısı çoktu iştahları da daima açıktı. Diğerlerine gelince, bildikleri kadarıyla hayatları her zaman olduğu gibiydim. Genellikle açlardı. Saman üstünde uyuyorlardı, sularını havuzdan içiyorlardı, tarlalarda çalışıyorlardı, kışları soğuktan, yazları sineklerden mustariplerdi. Aralarındaki yaşlılar bazen körelmeye yüz tutmuş hafızalarını zorluyor ve isyanın ilk günlerinde Johnson kovulmasının hemen ertesinde her şeyin şimdikinden daha mı iyi, yoksa daha mı kötü olduğunu hatırlamaya çalışıyordu. Hatırlayamıyorlardı. Sürdükleri yaşamla mükayese edebilecekleri hiçbir şey kalmamıştı hafızalarında. Cüllağın şaşmaz şekilde daima her şeyin daha iyi olduğunu ve daha da iyiye gittiğini öne süren listelerine inanmaktan başka yapacak şeyleri yoktu. Mesele çözülemez geliyordu hayvanlara ama zaten öyle şeylere kafa yoracak zamanları da yoktu. Sadece yaşlı Benjamin, ''Uzun hayatına dair her ayrıntıyı hatırladığını ve işlerin daha iyi ya da kötü olmadığını, olamayacağını bildiğini iddia ediyordu. Dediğine göre açlık, meşakkat, hayal kırıklığı çekmek hayatın değiştirilemez yasasıydı. Ama hayvanlar umuttan hiçbir zaman vazgeçmedi. Dahası hayvan çiftliğinin bireyi olmanın verdiği gurur ve ayrıcalık hissini tek bir an için bile kaybetmediler. Ülkede, bütün İngiltere'de, Hayvanların sahip olduğu ve hayvanlar tarafından işletilen tek çiftlikti orası. Aralarında biri, en genç olanlar, 15 ya da 20 kilometre uzaklıktaki çiftliklerden alınıp getirilenler, yeniler bile buna hayranlık duymaktan vazgeçmiyordu. Ve silahın patladığını duydukları, yeşil sancağın gönderde dalgalandığını gördükleri zaman yürekleri ölümsüz bir gururla kabarıyordu. Sohbetler yine eskinin kahramanlık dolu günlerine, Johnson kovuluşuna, 7 Emir'in yazılışına, istilacı insanların yenilgi uğratıldığı büyük savaşlara yöneliyordu. Eski düşlerin hiçbiri terk edilmemişti. Bilgenin zamanında ta'vil ettiği, İngiltere'nin yeşil tarlalarının insanlar tarafından çiğnenmeyeceği günlerde kurulacak olan Hayvanlar Cumhuriyeti'ne hala inanılıyordu. Günün birinde gerçekleşecekti bu. Belki yakın zamanda olmayacaktı. Birçok hayvanın ömrü Belki görmeye vefa etmeyecekti ama geliyordu. Hatta İngiltere'nin hayvanları ezgisi, orada burada gizlice mırıldanıyor olabilirdi. Çiftlikteki hayvanın açıkça söylemeye cesaret edemese de şarkıyı bildiği bir gerçekti. Hayatları zor geçiyor, umutlarının hepsi gerçekleşmiyor olabilirdi ama öteki hayvanlar gibi olmadıklarının bilincindeydiler. Aç kalırlarsa bu, onları besleyen zorba insan evlatları yüzünden olmuyordu. Daha fazla çalışıyorlarsa bunu kendileri için yapıyorlardı. Aralarından hiçbiri iki ayak üstünde dikilmemişti, hiçbiri diğerine efendi dememişti. Bütün hayvanlar eşitti. Yaz başında bir gün cırlak, koyunlara kendisini izlemelerini emretti ve onları çiftliğin ucundaki huş ağacı fidanları bürümüş çorak bir yere götürdü. Koyunlar bütün gün cırlağın gözetimi altında yaprakları yedi. Akşam olunca cırlak çiftlik evine döndü ama hava sıcak olduğundan koyunlara oldukları yerde kalmalarını söyledi. Koyunlar bütün hafta orada kaldı. Bu süre zarfında diğer hayvanlar onları hiç görmedi. Cırlak da günün büyük kısmını onlarla geçiriyordu. Koyunlara yeni bir şarkı öğrettiğini, bunun için ayrı bir yerde rahatsız edilmeden çalışmaları gerektiğini söylüyordu. Koyunlar havanın yine güzel olduğu bir akşam çiftliğe döndü. Onların hemen ardından da paydos hayvanlar gelmeye başladı ama tam binalara yönelmişlerdi ki avludan dehşet veren bir at kişnemesi geldi. İrkilerek durdular. Duydukları yoncanın sesiydi. Bir kere daha kişneyince hayvanların hepsi telaşlı avluya koştu ve yoncanın gördüğü şeyle karşılaştılar. Arka ayakları üstünde yürüyen bir domuzdu bu. Evet bu cırlaktı. Epey irileşmiş bedenini, o şekilde tutmaya alışkın olmadığı için biraz sarsakça davransa da avluyu kusursuz bir dengeyle adımlıyordu. Ve tam o sırada çiftlik evinin kapısından hepsi iki ayak üstünde yürüyen bir grup domuz çıktı. Bazıları yürümeyi diğerlerinden iyi beceriyor, birkaç tanesi sallanıyor ve bir bastona ihtiyaç duyar gibi hareket ediyordu ama hepsi avluda başarıyla tur attı. Sonra köpeklerden muazzam bir uluma, kara horozdan da Tiz bir ötüş koptu ve kapıdan etrafında zıplayan köpekler arasında gayet azametli bir diklikle yürüyen, etrafa mağrur bakışlar gönderen Napolyon çıktı. Toynağında bir kırbaç vardı. Ölümcül bir sessizlik çökmüştü etrafa. Hayrete, dehşete kapılan hayvanlar birbirine sokulmuş, avluda tek sıra halinde yavaşça yürüyen domuzları seyrediyordu. Dünya sanki tersine dönmüştü. Ve sonra bir an geldi, ilk şok dağılır gibi olunca her şeye, köpeklere duyulan korkuya, uzun yıllar önce edinilmiş ne olursa olsun asla şikayet etmeme, asla eleştirmeme alışkanlığına rağmen birkaç itiraz duyuldu. Ama aynı anda bir işaret verilmiş gibi konulardan muazzam bir meleme koptu. ''Dört ayak iyidir, iki ayak daha iyidir, dört ayak iyidir, iki ayak daha iyidir, dört ayak iyidir.'' İki ayak daha iyidir. Bu fasıl hiç kesintiye uğramadan beş dakika sürdü. Ve koyunlar nihayet sustuğunda herhangi şekilde protesto etme şansı ortadan kalkmıştı. Çünkü domuzlar yürüyüp gerisin geri çiftlik evine girmişti. Benjamin bir burnun omuzunu dürtüklediğini hissetti. Dönüp baktı. Yoncaydı bu. Yaşlı gözleri her zamankinden sönüktü. Hiçbir şey söylemeden Benjamin'in yelesini çekiştirdi ve onu büyük ahırın köşesine, Yedi Emir'in yazılı olduğu yere götürdüm. Birkaç dakika beyaz harflerle dolu duvara baktılar. Sonunda yonca, gözüm görmüyor artık, dedi. Aslında gençken de burada yazılanları okuyamıyordum. Ama bana öyle geliyor ki, bu duvarda değişiklikler var. Yedi Emir eskiden olduğu haliyle mi Benjamin? Benjamin bir seferliğine kuralını ihlal etmeye razı oldu ve ona duvarda yazılı olanları okudu. Artık tek Emir vardı orada. Bütün hayvanlar eşittir. Ama bazıları diğerlerinden daha eşittir. Tüm bu olanlardan sonra domuzların ertesi gün çiftlik işlerini nezaret ederken toynaklarında kırbaç bulundurması garipsenmedi. Domuzların kendilerine telsiz alması, bir telefon tesisatı çektirmesi ve canbul bul, titbit, daily mirror gibi yayınlara abonelik yaptırması da garipsenmedi. Napolyon'un çiftlik evinin bahçesinde ağzında pipoyla görülmesi garipsenmedi. Hayır domuzların Bay Jones'un kıyafetlerini gardıroptan çıkartıp giymesi, Napolyon'un siyah ceket ve deli tozluklu avcı pantolonuyla en gözde dişi domuzunun da üstünde bir zamanlar Bayan Jones'un pazar günleri giydiği muhareli ipek elbiseyle gezilmesi bile garipselmedi. Bir hafta sonra öğle üzeri saatlerinde çiftliğe birkaç tane araba geldi. İnceleme gezisi yapmaları için komşu çiftliklerden heyetler davet edilmişti. Bunlar çiftliğin her tarafını dolaştılar, gördükleri her şey, özellikle de yel değmeni karşısında hayranlıklarını belirttiler. Hayvanlar turp tarlasında söküm yapıyordu. Başlarını bile kaldırmadan dikkatle çalışıyor, insan ziyaretçilerden mi yoksa domuzlardan mı daha fazla korktuklarını kestiremiyordu. O akşam çiftlik evinden kahkahalar, şarkılar duyuldu. Hayvanlar o ses cümbüşü karşısında merak kapılmıştı. İnsanlarla hayvanlar ilk kez eşit şartlar altında bir araya gelmişken orada neler oluyordu acaba? Hep birlikte usulca ilerleyerek çiftlik evinin bahçesine olabildiğince yaklaştılar. Bahçe kapısında korkuyla duraladılar ama yonca başı çekerek içeriye girdi. Hep birlikte ayak uçlarına basarak eve yaklaştılar. Boyu yeterince uzun olanlar yemek odasının penceresinden içeriye baktı. Uzun masanın etrafında yarım düzine çiftçiyle bir o kadar da önde gelen domuz oturuyordu ve baş köşeye Napolyon yerleşmişti. Domuzlar sandalyeler üstünde gayet rahat görünüyordu. İskambil oynuyor, arada sırada kadeh kaldırmak için oyuna kısa süreliğine ara veriliyordu. Büyük bir sürahi elden ele dolaşıyor, kupalardaki biralar tazeleniyordu. Hiçbiri pencereden içeriye bakan hayvanların meraklı suratlarının farkına varmamıştı. Foxwood'un sahibi Bay Pilkington elinde kupasıyla ayağa kalktı. Orada bulunanlardan şerefe içmelerini isteyecekti ama önce birkaç söz söylemeyi vazife addediyordu. Uzun bir güvensizlik ve yanlış anlama döneminin sonermiş ermiş olmasının kendisi ve elbette orada bulunan diğer herkes için büyük memnuniyet kaynağı olduğunu söyledi. İnsan komşularının o ve orada bulunan diğerleri aynı düşünceyi katiyetle paylaşmasa da, Hayvan çiftliğinin saygıdeğer sahiplerine düşmanlıkla demeye dili varmıyordu ama belki vehim denebilecek hislerle yaklaşıldığı zamanlar olmuştu. Talihsiz olaylar yaşanmış, etrafta yanlış düşünceler dolaşmıştı. Sahibi domuzlar olan ve domuzlar tarafından işletilen bir çiftliğin varlığı her nasılsa anormal kabul edilmiş, böyle bir şeyin çevrede sıkıntı yaratacak etkilere yol açabileceği kanısı doğmuştu. Birçok çiftçi sorgulama geriye duymadan, Öyle bir çiftliğe bildiğini okuma ve disiplinsizlik ruhunun hakim olacağına inanmıştı. Bunun kendi hayvanlarının hatta insan çalışanlarının üzerinde yaratacağı etkileri düşünerek tedirgin olmuşlardı. Ama o tür kuşkuların hepsi dağılmıştı artık. O ve arkadaşları hayvan çiftliğini ziyaret edip her santimini kendi gözleriyle incelemiş ve acaba ne görmüştü? Sadece en yeni yöntemler değil, her yerdeki bütün çiftliklere örnek olması gereken disiplin ve düzen. Hayvan çiftliğindeki daha aşağı seviye hayvanların ülkedeki diğer hayvanlarla kıyaslandığında daha fazla çalıştığını ve daha az beslendiğini söylemekle haksızlık etmiş olmayacağına inanıyordu. Kendisi ve arkadaşları o gün kendi çiftliklerinde derhal uygulamayı koyma niyetinde oldukları birçok şey görmüştü. Görüşlerini belirtmeye hayvan çiftliği ile komşuları arasında mevcut olan ve mevcudiyetini koruması gereken dostane yaklaşımları, bir kere daha vurgulayarak son vermek istiyordu. da insanlar arasında herhangi türden menfaat çatışması yoktu ve olması da gerekmiyordu. Verdikleri mücadeleler, karşılaştıkları zorluklar farklı değildi. İş gücü sorunu her yerde aynı değil miydi? Bu noktada Bay Pilkington dikkatle hazırlanmış, nükteli bir laf edecekti ama kendini bunun komikliğine fazlasıyla kaptırınca yapamadı çifte gıdısının mosmor kesilmesine yol açan bir tıkanıklık yaşadıktan sonra o lafı söylemeyi başardı. Sizin uğraşmak zorunda kaldığınız daha aşağı seviye hayvanlarınız varsa bizim de alt sınıflarımız var. Bu esprili ifade masadan bir kükreme kopmasına yol açtı ve Bay Pekington domuzları hayvan çiftliğinde gözlemlediği kıt tayınlar, uzun çalışma saatleri, takdirle şımartmadan kaçınma tavrı içinde. Bir kez daha tebrik etti ve son olarak da herkesten ayağa kalkmasını, bunu yaparken bardağının dolu olup olmadığını kontrol etmesini isteyecekti. Sözlerini bardağımı hayvan çiftliğinin refahı şerefine kaldırıyorum baylar diye bağladı. Heyecanlı bir tezahürat koptu, ayakların yere vurulmasından doğan patırtılar yükseldi. Napolyon o kadar memnun olmuştu ki kupasını kafaya dikmeden önce Bay Pickington'ın kiniğe tokuşturmak için masanın etrafını kat etti. Tezahürat dinince Napolyon yerine oturmayıp kendisinin de söyleyecek birkaç lafı olduğunu açıkladı. Napolyon'un tüm nutukları gibi bu da kısa ve konunun özüne dönük oldu. Yanlış anlaşılma döneminin sona ermesinin onu mutlu ettiğini söyledi. Uzun zamandan beri etrafta habis bir düşman tarafından çıkarıldığına inandığı, kendisinin ve iş arkadaşlarının yıkıcı hatta devrimci bir bakış benimsediğini öne süren söylentiler dolaşıyordu. Bu söylentilere göre komşu çiftliklerdeki hayvanlar arasında isyan çıkarmaya kalkışmışlardı. Hiçbir şey gerçekten bu kadar uzak olamazdı. Onların tek amacı komşularıyla barış içinde iyi ilişkiler sürdürerek yaşamaktı ve geçmişte de öyle olmuştu. Kontrolü altında tutmaktan onur duyduğu bu çiftliğin bir ortaklaşa girişim olduğunu da sözlerine ekledi. Kendi tasarrufundaki tapuya bütün domuzlar ortaktı. Bu eski şüphelerin hala mevcudiyetini koruduğuna inanmıyordu ama yakın zamanda çiftliğin rutin yönetiminde güvenin güçlendirilmesine yönelik oldukları düşünülmesi gereken belli başlı değişiklikler yapılmıştı. O zamana kadar çiftlik hayvanlarının birbirlerine yoldaş diye hitap etmek gibi aptalca bir alışkanlığı vardı. Bunu yasaklayacaktı. Ayrıca nereden çıktığı bilinmeyen çok tuhaf bir adet daha vardı ki bu da, pazar sabahları bahçedeki bir sıra çivilenmiş domuz kafatasının önünden merasim düzeniyle geçmekti. Yasaklanacaktı ve zaten kafatası da çoktan gömülmüştü. Misafirler gönderdi, yeşil bir bayrak dalgalandığını herhalde görmüştü. Eğer öyleyse, üstünde daha önce çizili olan beyaz toynak ve boynuzun silindiğini de fark etmiş olmalıydılar. Bayrak bundan böyle düz yeşil olacaktı. Bay Pilkington'ın mükemmel ve komşuluğa yaraşır konuşmasına yöneltebileceği tek eleştiri olduğunu söyledi. Kendileri sürekli olarak hayvan çiftliği tabirini kullanmıştı. Orada ilk defa açıklayacağı için evette bu ismin yürürlükten kaldırıldığını bilemezdi. Bu andan itibaren orası malikane çiftliği olarak bilinecekti ki, bunun zaten mülkün doğru ve özgün ismi olduğuna inanıyordu. ''Baylar'' diye devam etti Napolyon. ''Ben de aynı şeyin şerefine, ama farklı şekilde kadeh kaldıracağım. Bardaklarınızı ağzına kadar doldurun. Kadehimi kaldırırken şöyle diyorum. Manikane çiftliğinin şerefine içelim baylar. Öncekiyle aynı bir tezavürat koptu ve kupalar son damlasına kadar boşaltıldı. Ama sahneyi evin dışında izleyen hayvanlar tuhaf bazı şeylerin yaşandığı hissine kapılıyordu. Domuzların suratının öyle değişmesine yol açan şey neydi acaba? Yonca yaşlı ve iyi seçemeyen gözlerini Onların üzerinde dolaştırıyordu. Domuzların gıdıları tombuluktan, bazılarında beş, bazılarında dört, bazılarında üç katmer yapmıştı. Ama öyle erir ve değişir gibi görünen şey ne olabilirdi? Sonra alkışlar dindi, içeridekiler iskambil kağıtlarını masadan alıp kesintiye uğrayan oyuna devam etti ve hayvanlar da o arada sessizce çekilip gitti. Ama 20 metre bile uzaklaşmamışlardı ki durdular. Çiftlik evinde kükremeyi andıran bir patırtı kopmuştu. Gerisin geri singeli pencereye koşup içeriye baktılar. Evet orada sıkı bir kavga patlak vermişti. Bağrışıyorlar, masaya vuruyorlar, birbirlerini alabildiğine keskin kuşkulu bakışlar gönderiyorlar, öfkeli itirazlar yöneltiyorlardı. Anlaşıldığı kadarıyla meseleye Napolyon'la Bay Pickington'ın aynı desteden karşılıklı birer tane maça ası çıkartması yol açmıştı. 12 ses aynı anda öfkeyle yükseliyordu ve hepsi birbirinin aynıydı. Domuzların suratına ne olduğu böylece anlaşılmıştı. Dışarıdaki hayvanların bakışları domuzdan insana sonra tekrar domuza yöneliyordu ama artık birini diğerinden ayırt etmeye imkan yoktu.